Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler nasip ederiz inşallah. Okunan ayet-i kerimeler, imandan ihsana merhale oluyor. Yani imanın kemale ermesi. Ve Cenab-ı nasıl bir dost olunabilir? Ve bir cennet davetiyesi bildiriliyor ayet-i kerimelerde. Sebebin huzulü, akıb biatları vardı. Medeneliler geldi, Efendimiz'e biat ettiler. 70 küsur kişi geldi ikinci akıb biatında. İki de hanım vardı işlerinde. Ve Efendimiz, Allah'a olan biat ve Resulullah'a olan biattan bahsetti. Abdullah bir Ravaha dedi ki, ''Ya Resulallah'' dedi, ''Biz Allah'a biat ediyoruz, sana biat ediyoruz.'' dedi. Bunun karşısında ne var buyurdu. Efendimiz cennet var buyurdu. Bunun için bu ayet-i kerime indi. Ayet Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verecek cennet karşılığında satın almıştır. Dünya geliş bir sefer, imtihan bir sefer. Zaten tekrar gelinse imtihanın mantığı kalkar. Her şey ilahi azamet tecellisi. Her şey Cenab-ı Hakk'ın şahidi. İkinci bir imtihanımız da yok. Ömür mahdut. Bundan sonraki alem, ölümden sonraki başlayacak alem sonsuz bir alem. Yani yövmül hulut buyuruluyor. Bitmeyen bir gün başlayacak. Güneşi batmayan bir gün başlayacak. Karanlı olmayan bir gün başlayacak. Gece gündüz olmayan bir gün başlayacak. Bir ebediyet günü. Ve o bu dünyada kazanılıyor. Nasıl olacak? İmandan ihsanı bir yolculuk. Cenab-ı dost olabilmek. Tabi dostluk fedakarlığı gösterir. Dostluk cömertliği icap ettirir. Dostluk tevazuyu icap ettirir. Dostluk Cenab-ı dost olma endişesini icap ettirir. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için üç şart bildiriliyor. Bunlardan birincisi Hakka yakın olmak, Cenab-ı dost olmak, cömertlik. Yani kulun Cenab-ı Hakk'ın rahman sıfatından bir tecelli alması, bir nasip alması. En çok Kur'an-ı Kerim'de geçen Cenab-ı Hakk'ın rahman sıfatı, merhamet sıfatı. Halikin nazarıyla mahlukata merhamet. Am ve şamil merhamet. Ta karıncaya kadar uzanan bir merhamet. İkincisi tevazu buyruluyor. Cenab-ı İbadur Rahman'dan Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullarından bahsederken oradan bir şartı da İbadur Rahman yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar. Yani bir iblisin vasfı olmaz kendisine, ben olmaz. Daima sen olur, sen yarabbi olur. Büyük mükafatlar, büyük zaferler karşısında daima Cenab-ı Hak sen yarabbi istiyor. O istidadı veren Cenab-ı Hak, o imkanları veren Cenab-ı Hak, İbadur Rahman'ın şartla mütevazi olması. Mekke fethi çok büyük bir zaferdi. Efendimiz Mekke fethine girerken bir zafer işareti değil, devinin üzerine secde haline giriyor, sakalı devinin sırtına değiyordu. Etrafına da esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyordu. Kendisinin farik vasıflarını ifade edeceği zaman da, La fahre sıfatını kullanıyordu. Yani övünme yok buyuruyordu. Cenab-ı Hakk'ın verdiği karşı tarafa e, durumunu izah ederken La fahre buyuruyordu. Övünmek yok. Bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramı olması. Üçüncüsü de Cenab-ı Hakk'a yakın olma. Firaset. Daima ahireti ön plana alabilmek ve ve dünyada ahiret için geldik. Yani dünya için gelmedik. Yüz, 124 bin küsur peygamber geldi. Allah'ın en kıymetli kullarıydı. Hepsi vazifesini bitirdi. Kıyameti bekliyor. Bir kulun daima bir ahiret endişesi içinde olmadı. Daima ben Allah rızasında mıyım? Allah Resulü benim düçar olduğum bu hal karşısında ne şekilde davranırdı? bir kalp cenabı Hakk'ı yakından tanıyacak, marifetullah olacak, petru kullah ve kullah. Sallallahu aleyhi ve sellem yakından tanıyacak. Onun muhabbeti artacak. Daima kendini bir muhasebede Allah razı bir hili kıstas alacak. Cenab-ı Küllümen aleyha fâan buyuruyor. Daima bir faniyin içinde olacak kul. Bu üç vasıf Allah dostuna bir merhal olduğu bildiriliyor. Ne kadar tekamül ettirilebilir. Allah kurum bunun zıttı olan da vasıflar, pintilik, kibir, hamakat, yani dünyayı tercih etme, bunu da Allah'tan uzaklaşsa size vasıflar olarak bildiriliyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak cennet vaat ediyor. Canını ve malını adayanlar için, en insan malına sığınır, malı barınak sığınaktır, Can da çok kıymetlidir. Cenab-ı Hak fedakarlık istiyor. Yani sevdiğine karşı fedakarlığın ne kadar? Bunun bir fiili kıstas olarak ayet-i kerimeyi Cenab-ı Hak bildiriyor. Ve Allah'la yaptığınız bu alışverişten sevinin diyor. Yani kainatın ile bir alışveriş halindesiniz. Sonra Cenab-ı Hak Allah'tan sözünü daha fazla yerine giden kim olabilir diyor. Kim diyor Allah'tan daha çok sözünde durabilir buyuruluyor. O halde onunla yapmış olduğunuz alışverişten sevinin buyuruyor. İşte bu gerçekten büyük kazançtır buyuruyor.